Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Beş yıl gibi uzun bir yolculuğun son senesine, beşinci yılına bizleri ulaştırdığı için. Bu memlekette çok zor böyle uzun süreçli işler yapmak. Çünkü o kadar gündem hızlı değişiyor ki, bu manada o gündem sizi de kendi gündemine bir yönüyle dahil etme, zorunluluğunu gelip size dayatıyor ama Müslüman takvimli yaşar 5 yıl ne ki adamlar İslam dünyasını ifsad etmek için 20 yıllık 30 yıllık 50 yıllık planlar yapıyorlar bizim çok çok daha bu manada eğitim alanında bir şeyler yapmamız lazım bazı meseleleri devletten beklemekten de artık vazgeçmemiz lazım. Çünkü devletin bu konuda verecekleri belli. Belki bugün İslami camia hocasıyla talebesiyle bu işin alanlarında uğraşan insanları ciddi bir biçimde kafa kafaya verip bu memleketteki bilinçlenme ve şuurlanma sürecinin devletten bağımsız bir şekilde nasıl ele alınabileceğine dair projeler üretmek zorundadırlar. Çünkü bu iş ancak sivil inisiyatif dediğimiz cemaatlerimizin, vakıflarımızın, derneklerin işidir. Zor iş tabii bu. Yani bize bu iş bedel ödettirir. Uzun sürekli işler yapıyorsunuz. İnsanlar yapılan işi Hemen görmek istiyor meyvesini hemen toplamak istiyor. Şurada bir inşaata başlasanız adına da Kur'an kursu deseniz emin olun 3-5 ay içerisinde çok rahat bir biçimde o inşaatı bitirirsiniz. O inşaatı hazır hale getirirsiniz. Bitmiş bir binanız olsa ve ehli himmete deseniz ki ben burada yüksek lisans yapacak doktora talebesi olacak öğrenciler yetiştireceğim Bunları yurt dışına göndereceğim dil eğitimi için. Dünyayı tanısınlar, Arap dünyasını tanısınlar, İslam coğrafyalarına bizatihi gitsin dolaşsınlar. Bu manada farklı farklı hizmetler yapacağız ve böyle bir çalışma yapacağız. Millet şöyle bakıyor bu hoca ne diyor diye. Binaya, betona yatırım bizim memleketimizde insana yatırımdan ne yazık ki daha öncelikli. Ama bugün koca koca binalarımız var, koca koca okullarımız var. İçlerinde ne yazık ki istenilen şey yok. O mu öncelikli, bu mu öncelikli? Asıl olan insana yatırım mı, betona yatırım mı? Tekrardan bizim bu meseleyi düşünüp taşınıp ona göre de adım atmamız lazım. Biz yine kendi dünyamıza gelelim. Dört sene önce ben yine burada bu kürsüde, Size bu suffa meclislerini anlattım. Sizler de beğendiniz, elhamdülillah dediniz, güzel dediniz, el attınız, suffalar oluşturdunuz. İlk yıl hadisle yürüdük, ikinci yıl siyerle yürüdük, üçüncü yıl ilmihalle yürüdük, dördüncü yıl Kur'an'la Kur yürüdük ve bu sene geldik Akaide bu yılla birlikte beş yıllık programımızı tamamlayacağız. Peki bundan sonra ne olacak? Allah kerim ne olacaksa olacak. 5 yılı nasip eden bir 5 yılı daha nasip eder. Bir 10 yılı da nasip eder. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Şimdi biz bundan sonrasıyla değil bu yılla ilgileniyoruz. Bu yılki konumuz akait, önemli bir konu. Sağlam bir akidenin inşası için en öncelikli konu. Böyle bir yürüyüşte akaid en önde olmalı değil miydi? İslami disiplinler açısından da ilmi disiplinler açısından da öncelikli mesele akaid olması gerekmiyor muydu? Aklımıza gelebilir. Belki sonradan katılan kardeşlerimiz bu bilgiyi bilmedikleri için bunu tekrarda fayda var. Biz bu müfredatları oluştururken hadis dersinde aslında 5 yıllık programda vereceğimiz özet bilgiyi verdik. Biz hadis dersinde sadece hadis öğretmedik. Aslında dikkatli bir okuyucu 32 derslik hadis dersi içerisinde de ilmahalinde, fıkhında, farklı bir biçimde siyerinde sahabe hayatının da yeri olduğunu görecekti zaten. Ondan sonraki gelen siyer dersimizde de biz bir Müslümanın Hazreti Peygamber'in dünyasından daha fazla istifade edebilmesi için neye ihtiyaç duyuyorsa o bilgileri vermeye çalıştık. E, i̇lmi hal zaten adı üstünde halin ilmidir. Başında zaten akaid vardı onun. Biz orada iman esaslarını basit de olsa böyle Amentu seviyesinde bazı meseleleri öğrenme kabininden bazı şeyleri öğrendik. Geçen seneki Kur'an müfredatımızda da yine bir bütün olarak bir Müslüman şahsiyeti inşa etme noktasında ne gerekiyorsa onlar vardı. Bu sene akaid derslerinde de biraz sonra üzerinde konuşacağız. Yine aynı sistem var. Yani biz o sistemi hiç gündemimizden düşürmedik. Yine burada sahabi efendilerimize ait bilgileri okuyacaksınız. Bazen İslam tarihinin çeşitli sayfalarında yer edinmiş isimlere konuk olacaksınız ayetler öğreneceksiniz hadisler öğreneceksiniz ama akaida alakalı bilgileri de öğrenmiş olacaksınız ama özel olarak o sene hangi konu işleniyorsa elbette ki yoğunlukta biraz o ilmi disiplin içerisindedir bu senede biz biraz bu akaid meselesi üzerinde duracağız zaten biliyorsunuz bir yıl boyunca akaid yılı inan ettik bu yıl çerçevesinde Kamil iman, kamil insan serz levhası adı altında da bu çalışmaları devam edeceğiz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, aziz ve azize sufa muallimleri ve muallimeleri. Akaid dediğiniz şeyi konuşmaya başladığınız an, akaitle beraber iki kavram daha önünüze çıkar. Bunlardan bir tanesi itikattır, bir tanesi de akidedir. Bunlar birbirleriyle yakın anlamları olan, Kelimeler, kavramlar zaten aslında akaid dediğiniz şey akidenin çoğuludur, cem halidir. Bunların anlamlarını bir kere zihnimizde iyi bir yere oturtturmamız gerekir. Akaid düğümlenmek manasındaki akt kökünden türetilmiş ve akidenin çoğulu olan bir kavramdır. Aynı kökten türetilen iman. Onunla eş anlamlı olarak kullanılan itikat düğüm atmışçasına bağlamak bir şeye gönülden inanmaktır. Zaten iman olabilmesi için gönülden bunun tasdik alanında da olması gerekir. Ama bu biz ilim olarak ele aldığımız zaman İslam dininin temel kaideleri inanılması zarir, zaruri olan hükümler manasına gelir yetiştirseydim eğer size biraz sonra vereceğim o maddeyi size elinize kitap kitabın içerisinde bir sayfa olarak verecektim ama yetiştiremedim çünkü bu hafta çok yoğundu ancak dün akşam bitirdim ben de şimdi bunları vereceğim size. İsterim ki bu o maddeyi yazın ve ilk akaid dersinizde Talebelerinize bu on maddeyi biraz açıklayın ben hepsini burada açıklamayacağım sadece maddeleri size vereceğim bu maddeler çerçevesinde akaid deyince bu biraz önce verdiğim tanımların dışında bir Müslüman olarak biz ne anlamalıyız dünyamızda neler çağrışmalı ve biz bu bir yıllık süreç içerisinde aslında akaid derslerinde neler öğreneceğiz bu sorunun cevabı olabilecek bir on madde bunlar ben kısa kısa vereceğim. Biraz eğer şerh edilmesi gereken yerler varsa şerh edeceğim. Çünkü bugün konuşacak daha çok meselemiz var. Onun için bu faslı biraz hızlı geçmek istiyorum. Birincisi akait ilmi iman esaslarını öğrenmenin ve iman hakikatlerini kavramanın en önemli zeminidir. Akaid ilmi iman esaslarını öğrenmenin ve iman hakikatlerini kavramanın en önemli zeminidir alimlerimiz imanı dört basamağa ayırır marifet ilk basamakta tasdik ikinci basamakta amel üçüncü basamakta ikrar dördüncü basamakta bazı alimlerimize göre ikrar öne alınır amel geriye bırakılır ama bazılarına göre amel öne alınır ikrar geriye bırakılır o teferat işin ayrı bir boyutu. Şimdi biz marifet dediğimiz zaman tasdik edeceğimiz bilgiyi elde etmektir aslında marifet. İşte burada iman esaslarını öğrenmenin ve iman hakikatlerini kavramanın en önemli zeminidir dediğimiz zaman işin başlangıcının akaid olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz akaid ilmi der demez aklımıza gelecek ilk önceki tanım bu olmalı. Ben de bunu verdim size. İkincisi akaid ilmi kulluk yolunun ilk azığı ve öğrenilmesi her Müslüman üzerine farz olan en önemli mükellefiyettir. Akaid ilmi kulluk yolunun ilk azığı ve öğrenilmesi her Müslüman üzerine farz olan en önemli mükellefiyettir. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İlim talebi kadın erkek herkes üzerine farzdır. Bu hadisi biz şöyle anlıyor muyuz? Herkes alim olacak. Böyle anlıyorsak. Yanlış anlıyoruz. Herkesin alim olması mümkün değil. Bu sahabe dünyasında da olmadı. Ama herkes kulluğunu yerine getirebilmesi için asgari ilme ihtiyaç duyar. İşte o asgari ilmin adı itikattır. Özellikle iman esasları için konuştuğumuz zaman akaid ilminin konusudur. Bir Müslüman bunu bilmeli. İman esaslarını Anlayacak, kavrayacak ve üzerinde tefekkür edecek boyutta farkına varmalı. Bunun için biz akaid ilmini kulluk yolunun ilk azığı ve öğrenilmesi her Müslüman üzerine farz olan en önemli mükellefiyet olarak yazdık. Üçüncüsü, akaid ilmi ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin arttırılmasının en önemli sebebidir. Akaid ilmi. İhsan şuurunun ve ihlas bilincinin arttırılmasının en önemli sebebidir. Bu sene derslere başladığınız zaman aklınızda hep Abdullah İbn Revah'ın şu sözü olsun. Ta'ale nu'min saaten. Gelin bir saat oturalım ve iman edelim. Biz iman dersleri yapıyoruz. Oturacağız İmanı konuşacağız konuştuğumuz her iman hakikati öğrendiğimiz her bilgi neye sebebet verecek bizim Allah bilgimizi arttıracak Cenab-ı Hakk'a karşı olan tasavvurumuz farklı bir alana kayacak İman esaslarını anlama noktasında başka bir ufuk açılacak bizde bu da bizim hem ihsan şuurumuzun hem de ihlas bilincimizin artmasına vesile olacak. Dolayısıyla biz akaid ilmi dediğimiz zaman ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin artması anlamında da bir şey konuşuyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın kişinin ameli bilgisiyle orantılıdır. Ne kadar bilirse o kadar amel edebilir. Bilmediği şey ameline de yansımaz. Dolayısıyla bu manada biz marifet bilgisini önemsememiz lazım arttırmamız lazım. Var olan hakikatler aklımızda tekrar etmemiz lazım. Çünkü hakikatin tekrarı amel sahasında farklı yeniliklere sebebiyet verecektir. Bugün bir hakikati duydunuz aslında dün de duymuştunuz. Bugün bu hakikat size etki etmez ama önce, sonraki gün duyduğunuz zaman Oradan başka bir ufuk başka bir etki oluşturabilirsiniz. Onun için burada ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin artmasının en önemli sebebidir meselesini de unutmamamız gerekir. Dördüncüsü, akaid ilmi sonradan oluşmuş bir ilim değil. Hazreti Peygamber'in sahabeye sahabenin sonradan gelenlere bellettiği en önemli mirastır. Çok önemli bir şey. Söylüyoruz burada. Akaid ilmi sonradan oluşmuş bir ilim değildir. Hazreti Peygamberin sahabeye sahabene, sahabenin sonradan gelenlere bellettiği en önemli mirastır. Akaidimizin en temel meseleleri bundan 14 asır önce sufada Darul Erkam'da öğretilen meselelerle aynıdır. Yeni ortaya çıkan ilim kelamdır. Kelam ilmiyle akaid arasında ciddi bir bağ var ama kelam başka bir şey, akaid başka bir şeydir. Ben uzun uzun size burada izah yapmayayım ama bir miktarınız biraz önce medrese dersinde vardı. Olmayanlar da bu medrese dersini özellikle birinci dersi dinlesinler çünkü orada Buna ait bazı şeyler söyledim bunları alacaksınız siz kendi muallim olarak talebelerinizi inşallah taşıyacaksınız. İmam Ebu Hanife'nin buradaki sözünü size hatırlatayım medrese dersinde o sözü vermedim burada vereyim. Sahabe döneminde inanç esaslarına saldırı olmadığı için iman ve küfür çok netti diyor İmam Ebu Hanife çok net küfür de belli. İman belli çünkü sahabe döneminde inanç esaslarına saldırı yok. Ama sonra inanç esaslarına saldırı olunca kelam ilmi ile münazara ortaya çıktı. Orada dedim ihtiyaç ortaya çıkardı kelam ilmini. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife o meselenin özünü bu şekliyle bize söylüyor. E biz zaman zaman kelama girmeyecek miyiz? Elbette ki gireceğiz. Kelama da gireceğiz çünkü inancımızın etrafındaki saldırıları, sapkın bu manada dalalette olan fırkaları, bu manada başka düşüncelerin bizim düşüncemizi bir yönüyle tahrif etmeye yönelik olan adımlarını da biz kelam ilmi sayesinde öğreneceğiz ve bu konuda tedbiri alacağız ki inancımız selim bir çizgide devam etmiş olsun. 5'e mi geldik? Beş. Akaid ilmi tevhid binasını sağlamlaştıran her türlü şirke karşı inancın etrafında bir sur ve bir kale oluşturan en önemli kalkandır. Akaid ilmi tevhid binasını sağlamlaştıran her türlü şirke karşı bu şirkin içerisine riyayı katın diğer taraftan Büyük şirke olan Allah'a eş koşmaya kadar bir uçtan bir uça her türlü şirke bunu içine dahil etmeniz lazım. Her türlü şirke karşı inancın etrafında bir sur ve kale oluşturan en önemli kalkandır. Altıncısı, akait ilmi. Yavaş mı gidelim pek? Beşi yazdınız mı? akait ilmi, tevhid binasını sağlamlaştıran her türlü şirke karşı inancın etrafında bir sur ve bir kale oluşturan en önemli kalkandır. 6. Akait ilmi, taklidi imamı, imanı tahkiki imana çeviren, imanın lezzet ve tadına mümini vardıran ve kamil imana doğru sahibini taşıyan en önemli azıktır. Akaid ilmi, taklidi imanı, tahkiki imana çeviren, imanın lezzet ve tadına mümini vardıran ve kamil imana doğru sahibini taşıyan en önemli azıktır. Neler neler söylenir bu dersin altında. İnşallah siz bu dersi işlerken muallim olarak talebelerinize Geçen sene bizim muhteşem ahlak derslerinde işlediğimiz imanın tadı dersini izleyerek gideceksiniz. Siz oradan bazı şeyleri oradan alıp talebelere ulaştıracaksınız. Biz burada temel maddeleri veriyoruz. 7'ye geçelim mi? Çünkü geçeceğiz hız, işimiz var daha. Bu iki tane kitabın şimdi değerlendirmesini yapacağız beraberce. 7, Akait ilmi. Doğru işi doğru zamanda yaptıran, belirlenmiş ilkeler ve esaslar üzerine diğer mükellefiyetlerin inşa edilmesini sağlayan en önemli sermayedir. Akaid ilmi doğru işi doğru zamanda yaptıran, belirlenmiş ilkeler ve esaslar üzerine diğer mükellefiyetlerin, inşa edilmesini sağlayan en önemli sermayedir. Bunları zaten arkadaşlar siteye eklerler. Yazamayan kardeşlerimiz oradan da alırlar. Bakın arkadaşlar 8. madde ne kadar önemli bir şey söyleyecek bize. Akaid ilmi hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, hakikati yalandan, Sünneti bidattan ayıran en önemli mihenk taşıdır. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Akaid olmazsa bunları ortaya koyamayız. Akaid ilmi hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, hakikati yalandan ve sünneti bidatten Akait ilmi, safvet olmadan tevhid, ümmet tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet hakikatine bizleri ulaştıracak en önemli müktesebattır. 10. maddede gelin akait ilmi insanı cennete ulaştıracak Allah'ın rahmetini kazanmanın vesilesi olacak ve cehennem azabından kurtaracak en önemli nimettir. Akaid ilmi insanı cennete ulaştıracak. Allah'ın rahmetini kazanmanın vesilesi olacak. Ve cehennem azabından kurtaracak en önemli nimettir. Nereden çıkardın diye sorun bana ben size bir hadis söyleyeyim. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Kalbinde... Zerre miktarı kadar iman bulunan kimse sonunda cennete girecektir. Peygamberimiz söylüyor bunu. Zerre miktarı iman. Peki bu iman nasıl? Nereden öğreneceğiz? Akayitten öğreneceğiz. Bizim iman dediğimiz iman olmuyor. Sahih imana Allah'ın sahih iman demesi lazım. Eğer imana Allah sahih iman diyorsa o iman iman oluyor. Bunu da öğreneceğimiz yegane alan akaid alanıdır. Her kim la ilahe illallah derse cennete girecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bazı akılsızlar da diyor ki niye burada Muhammedun Resulullah yok. Muhammedun Resulullah diyor bu hadisi. Bu bunu söylemek Muhammedun Resulullah demeden cennete girilecek anlamına gelmez Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldikten sonra la ilahe illallah diyen zaten Muhammedun Resulullah demiş olur. Çünkü ondan duyduğunu tasdik etmiştir. Burada iki parçaya bölmek yok başka alanlara çekilecek hiçbir durumda yok. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu on tane tanım size emanet. Hemen yarından itibaren çünkü bazı kardeşlerimiz başladılar bazı kardeşlerimiz bu hafta başlıyorlar. Yarından itibaren bunların altlarını dolduracaksınız İlk dersimizin konusu akaid ilmi bizim için ne ifade eder olacak bunu bir ara ders olarak yapacaksınız bu 32. 32 dersin dışında bir şey onun için bunu yapıp ondan sonra ilk derse girebilirsiniz ya da sonra hızlandırırsınız onu ben bilmem ama bildiğim ve sizden istediğim bir şey var ki bu 10 tane tanımı kendi talebelerinize ulaştırmanız. Gelin kitapların hızlı bir değerlendirmesini yapalım. İki tane ben size kitap okuttum. Birincisi Sayım Kılavuz Hoca'nın İslam Akaidi ve Kelama Giriş kitabı. Diğeri ise Said Havva Merhum'un Allah'a İnanmak kitabı. Bu kitabın çok güzel bir özelliği var. Akaid ve Kelam ayrı ayrı ele alınır ve bir Müslümanın Askari bu iki ilimden haberdar olması için neye ihtiyaç duyulacağı konusunda bilgileri içerir. Biraz teknik bir kitaptır evet ama bu bilgilere bizim muallimler olarak ihtiyacımız vardı. Onun içinde yaz döneminde size bunlar okutuldu. Eğer bu kitabı dikkatli okuduysanız 5 şeyi öğrenmişsinizdir. Eğer dikkatli okumuşsanızdır. Nedir o 5 şey? Akaid ve kelam alanın alanlarında en temel kavramların anlamlarını öğrenmişsinizdir. İman, icmali iman, tafsili iman, taklidi iman, tahkiki iman, küfür, şirk, irtidad, irtidad, nifak, hüsün, kubuh, kelam, felsefe ve daha nice kavramlar. Kavramların olmadığı yerde ilim yoktur. Öncelikle bir ilimden en fazla İstifade etmenin yolu o ilimle alakadar olan kavramları öğrenmek ve bilmektir. İşte biz onun için bu kitabı size okuttuk. Dolayısıyla buradaki kavramlar sizin elinizin altında olacak. Ara ara gidip geleceksiniz. Bunlar da bunlardan istifade edeceksiniz. İkincisi bu kitabı dikkatlice okumuşsak. iman esasları ve bu esasların ilk günden bu tarafa nasıl anlaşıldıkları. Bu kitabı doğru okuduysanız eğer bunu da tespit etmişsinizdir. Kur'an ve hadislerde ispat ve vacip ne demek? Fıtrat ne demek? Hudus ne demek? İmkan ne demek? İbda ne demek? Kabul-i amme, ihtira, hareket, kemal ve daha nice alanların delillerini burada görürsünüz özet bir biçimde verir bu kadarla mı hayır bu kadar değil bu işin ha bu kadar hacmi var ama bu işin özeti bu kadar bize bu yeter zaten bizim ötesiyle işimiz yok biz şu anda bununla ilgileniyoruz dolayısıyla bunları bildiğimiz zaman kendi kitabımızda okuduğumuz bazı meseleleri daha farklı bir biçimde buradan zenginleştirebileceğiz üçüncüsü kelam ilminin tanımı konusu gayesi ve ortaya çıkışının nasıl bir ihtiyaca yaslandığını buradan öğrenirsiniz. Bunu bir daha söylüyorum bu önemli. Kelam ilminin tanımını, konusu, gayesi ve ortaya çıkışının nasıl bir ihtiyaca yaslandığını görürsünüz. Eğer okumadıysanız ben okuduğunuzu umuyorum ve okuduğunuz konusunda hüsnü zan besliyorum. Okumadıysanız diyeyim mi ahirette hesaplaşırız diye. Hadi demiyorum ama okuyun yani. Burada 363. sayfadan 403'e kadar olan bölüm emin olun bu kitabın en önemli bölümüdür. Yani okumadıysanız en azından orayı okuyun okuyanlar bir daha okusun. Bu benim önemine dikkat çektiğimden sonra. Çünkü kelam ilminin bu manada bazı şeylerini bilirseniz daha farklı bir biçimde bazı meseleleri anlayacaksınız. 363'ten 403'e kadar olan bölümü okuyacaksınız. Dördüncüsü akait ve kelam ilimlerinin alimleri ve bu alimlerin ortaya koyduğu eserleri tanırsınız. Akait ve kelam ilimlerinin alimleri ve bu alimlerin ortaya koydukları eserleri tanırsınız. Yani özel bir literatür bilgisi verir bu kitap bize. İmam Ebu Hanife'den başlar, İmam Tahaviye, İbni Gudame'den İbni Teymiye'ye, Beyhaki'den Seyyid Sabık'a ki bakın güncel yani daha yakın zamandan isimler de var. Gazali'den fahrettin Raziye, Nesefi'den İbnül Hümam'a, Onlarca alim hakkında en azından yüzeysel de olsa belli bilgileri bize verir. Beşincisi nedir biliyor musunuz bu kitaptan alacağımız? Ehli sünnet mezhepler ile kullandığım ifadeye dikkat edin. Benim de dilim alışmamış buna ama alıştıracağız buna. Ehli sünnet mezhepler ile ehli bid'at fırkalar arasında fırkalar hakkında asgari bilgilerin verilmesi. Ehl-i sünnet mezhepler, bir de karşıdaki mezhepler. Bu yanlış. Onlar fırka. Ehl-i sünnet ana yol, onlar sapanlar. Dolayısıyla Ehl-i sünnet mezhebini bir kere aklımızdan net olarak belirterim. Ehl-i sünnet mezhepler var. İşte Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki, itikatta İmam Maturidi, Eş'ari bunlar Ehl-i sünnet. Ama biz diğer dışarıda kalanlara mezhep demeyiz. Onlar fırkadır. Bunu bilelim biz kendi dünyamızda ki meseleyi ona göre bakalım. Burada göreceksiniz. Maturidiye hakkında, Eşariye hakkında, Selefiye hakkında, Selefiye hakkında bir daha diyeyim mi? Diyeyim. Niye diyeyim? Sayım Hoca buraya gelip oturduğu zaman sorun bakalım bu Selefiye bu kitapta niye böyle anlatılmış? Bu benim işim değil. Kitabın yazarı ben olsaydım ben size bir şeyler söylerdim ama... Sayın Hoca gelecek buraya değil mi medrese dersinde? Aynı azından soracağınız sorulardan bir tanesi bu kitaptaki o konuyla alakalı kısım olsun diyeyim ve geçeyim orayı. Ehli bid'at olarak da tanıtılan mutezile, hariciye, mürciye, müşebbehiye, mücessimiye, cebriye ila ahir. Bunları da kısmen de olsa burada tanımış oluyoruz. Dolayısıyla bu kitap bize bir yönüyle el kitabıdır bu seneki yürüyüşümüzün. Okuyanlar bu ilgi çekilen yerlere tekrardan müracaat etsinler. Okumayanlar okusunlar. Bu manada belli bir literatür bilgisine sahip olarak yollarına devam etsinler. Gelelim Said Havva'ya. Said Havva büyük bir alim. Çok büyük bir alim. Başımızın tacı bir alim. Ve ümmet olarak. Türkiye'deki Müslümanlar olarak da ona ayrı bir özür borcumuzun olduğu bir alim. Niye özür borcu onu söyleyeceğim şimdi size. Said Havva Suriyeli. Suriye'deki hadiseleri biz bu son süreciyle biliyoruz. Ama bu Esed'in babası Hafız Esed o aslında... Oğlunu aratmayacak kadar zulümler yapmış birisidir. Hama olaylarını, humus olaylarını duymuşsunuzdur. Said Havva Merhum yüreği ha şöyledir. Şöyle bütün Müslümanlara karşı. İran'daki devrim olduğu zaman yüreği böyle olduğu için devrimi İslami bir devrim olarak gördü. Çok güzel şeyler de söyledi İran İslam devrimi için. Övücü şeyler söyledi gitti geldi bu manada bir irtibat kurdu kaç yıl sonra yavaş yavaş baktı ki iş hiç de denilen gibi değil sonra 82 yılında o elim hadiseler yaşandıktan sonra dünya Müslümanlarını uyarmak için çırpındı etmeyin eylemeyin dedi boşuna ümit besliyorsunuz dedi uyardı uyardı uyardı ama kimse dinlemedi. Eğer o yıllarda Said Havva dinlenseydi belki de biz bugün Suriye hadiselerinde bu noktaya gelmeyecektik. Onun için Said Havva'ya bizim başka bir borcumuz var. Onu vefa ile anma ama anarken de bu özrü de dile getirme noktasında bir sorumluluğumuz var. Kitaplarını okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. İtidal çizgisi inanılmaz düzeyde o güzel insanın kaleminden süzülmüştür kendisi o kadar sıkıntılar yaşamasına rağmen işkencelere uğramış neler neler yani Said Havva'yı şimdi anlatmaya başlasak neler neler söyleriz bu konuda ama her şeye rağmen o ana damara dört elle sarılıp müstakim bir biçimde hayatını noktalamış bir insandır kitapları yazarken şöyle bir Yol izliyor ön sözünde okudunuz din olarak Rab olarak Allah'tan peygamber olarak Nebi ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den din olarak İslam'dan razı olunmanın işareti ki bu bir hadis biliyorsunuz buna bir gönderme olsun diye. Oradaki Allah Resulü'nün işaret ettiği razı olma meselesinin altı doldurulsun diye 3 tane kitap alıyor. Allah bu serinin birinci kitabıdır. Biz bunu okuduk Allah'a inanmak. Bunun arkasında ne var? Er Resul var. Onun arkasında ne var? Erkanul İslam var. Onun arkasında ne var? Ne var? Kim söyleyecek? Hayır. Cundullah. Cundullah var Allah eri Türkçeye nasıl çevrildi Allah erinin kültür ve ahlakı değil mi Arapçası da öyle zaten bu dört tane kitap onun külliyatı devam ediyor zaten biliyorsunuz tefsiri de var o ayrı bir mesele ama özellikle bu dört kitap bakın Allah bilgisi bu kitapta burada anlatılan bazı temel meseleler çağdaş bazı onun gündemindeki olan meselelerle harmanlanarak sunulur burada bir İkincisi, Erresul kitabında Peygamber'e iman meselesi, o siret kitabı değildir öyle. Peygamber'e iman meselesi orada anlatılır. İslam'da erkan ol İslam, İslam'ın erkanı rükünleri anlatılır. E bunları bilen adam cundullah olur zaten Allah'ın eri olur Allah'ın eline de bir ahlak lazımdır onun bir kültür birikimine ihtiyacı vardır o kitapta da onlar anlatılır onun dışında da neler var ki sizler mesela ruh terbiyemizi okudunuz o kitapta eşsiz bir kitaptı bu kitapta çok rahat anlamış olduğunuzu umuyorum dili de güzel tercüme eden kardeşimizi tanımıyorum ama tebrik ediyorum güzel bir şekilde de tercüme etmiş bu kitapta da böyle bir şey var. Eğer bu manada Said Havan'ın merhum kitabından bana sormak istediğiniz bir şey varsa onları da soracaksınız. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Bu seneki müfredatımız bu. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi bu kitabın benim için özel bir yeri var. Onu size söyleyeyim. Bu kitabın yazarı ben değilim. Bu kitabın yazarı sizin içinizdeki kardeşlerimiz. Allah kalemlerine sağlık ve afiyet versin bu benim için güzel bir şey bir hocanın kendi talebesinin yazdıklarını okuması görmesi ayrı bir sevinç benim için Allah bunu bana böyle erken bir vakitte nasip ettiği için de ona ayrıca şükrediyorum hamd ediyorum ama tabi talebelerin kaleminden çıkması biraz kusurların fazla olması demektir eğer çok böyle dört dörtlük olsaydı biz bu kitabı basacaktık ama şimdi fırına koyuyoruz bu kitabı fırında ne olacak pişecek daha çalışacaklar üzerinde bu şimdi halkalarda okunacak bazı itirazlar yapılacak farklı yerlerdeki eksikler tamamlanacak. Olgunlaşacak ondan sonra kitap olarak inşallah başka insanlara sunulacak şimdi biz kendimiz sadece kendi içimizde aile içinde okuyoruz onun içinde kusuru hatası eksiği noksanı çok da önemli değil siz okuduklarınızı not edeceksiniz biz meclislerde bu meseleyi konuşacağız o işin ayrı bir boyutu göreceksiniz kitabın formatı sufa meclislerinin Kur'an müfredatına benziyor başta yine bir 32 konu birinci ders işte din nedir konusu Kur'an ikliminden bir ayet aldık arkasından Nebevi Seda diye bir bölümümüz var bölümümüz var oradan da hadisimizi aldık bunu yaparken ne yapacağınızı biliyorsunuz aynen geçen seneki olduğu gibi o Kur'an ayetinin birkaç tane tefsirden anlamlarına bakıp hadisin birkaç tane şerhlerinde anlamlarına ve izahlarına bakıp bu manada ne yapacaksınız meclisinizi bereketlendireceksiniz. Biz burada vermedik artık işi öğrendiniz diye onun için bundan sonrasını siz yapacaksınız. Mesela ilk hadisi kim bize rivayet ediyor? Abdullah İbni Abbas, Ab, affedersiniz Abbas İbni Abdülmuttalip yani Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın amcası. Bu hadisi okurken bir kardeşimiz bir muallim ya da muallime 1-2 dakika Hazreti Abbas hakkında bilgi vermeyecek mi? E verecek. Onun için artık elinizde kaynaklar var. Çok rahat bir biçimde onlara ulaşabilirsiniz. Sonra metin kısmı geliyor. Din nedir? İşte dinlerle alakalı bilgiler var. Sonuna kadar gidiyor. Bakın burada Esmaül Hüsna diye bir bölüm var. Tirmizi'nin Esma listesi dikkate alınarak her ders, derste 3 tane isim var. Her derste. 32 dersine bu iş hitama erecek ama burada genel anlamlar veriliyor ne anlamalıyız birer tane de ayet örnek veriliyor. Bunları zenginleştirmek yine sizin elinizde siz kendi talebelerinizi kendiniz daha iyi biliyorsunuz onlar ne kadar anlar nasıl anlar nasıl bu iş zenginleştirir o mesele sizin işiniz buradaki sadece kitapta bırakıldığı kadarıyla yetinmeyeceksiniz zenginleştireceksiniz. İman davası diye bir bölüm var bakın burada. İman davasında bir ayet var. O ayetlerde de genelde peygamberlerin iman mücadelelerine uygun bir biçimde bir ayet seçilmiş. O ayetin açıklaması da siz muallimlere bırakılmış. İman hakikatleri var bir bölüm yine burada. Yine bir ayet var. Orada da iman hakikatlerini ortaya koyan bir ayeti ayette. Onu da açıklamak bir yönüyle zenginleştirmek size ait. Hazreti Peygamber'in dünyasında iman diye bir bölüm var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz imanı nasıl anlatmış? Mesela her derste bir başka hadis göreceksiniz. Bu manada da Allah Resulü'nün dünyasındaki imanın talimi adına belli şeyler öğreneceksiniz. Marifet Meltemi diye bir bölüm var. Küçük bir bölüm yine. Her derste... Bir İslam aliminin imanı anlattığı birkaç cümlesi var mesela ilk derste kim varmış İmam Hasan el Benna rahmetullahi aleyh onun bir sözü var burada imanla alakalı o bu bana da bize bir ufuk verecek biz bunun üzerine biraz konuşacağız zenginleştireceğiz. Farklı şeyler söyleyeceğiz. Biraz İmam Hasan el Benna'dan eğer tanımıyorlarsa muallime, muallime olarak talebelerimize bilgi vereceğiz. O bilgileri biz onlara takdim edeceğiz. İmanın meyvesi salih amel diye bir bölüm var. Yine bir ayet var bakın burada. İman etmek ve salih amel işlemek. Kur'an'da hep beraber gelir zaten bu biliyorsunuz. Burada da ona bir vurgu var. Amele yönelik bir ayet burada sizi karşılayacak. Geleceksiniz buraya kamil iman diye bir bölüm sizi karşılayacak. Sahabeden bir tane örnek okuyacaksınız burada kamil iman örneği. Arkasında da kamil insan örneğinde İslam tarihinde tabiinden bize yakın döneme kadar yaşamış olan insanlardan bir tanesinden bu yönüyle bir İman örneği okuyacaksınız mesela ilk derste okuyacağımız bölüm tepeden tırnağa iman kesilmek başlığıyla Haris bin Malik kamil insan bölümünde okuyacağımız kısım ise bir büyük sevda hanımı başlığıyla Rabiatul Adeviye bakın dikkat edin burada da işiniz kolaylaşsın diye o insanla ilgili kısa bir bilgi var böylelikle bu ders bitecek. Şimdi bir şeyi fark etmiş olmanız lazım. Bakın burada bir Kur'an iklimi diye bir bölüm var bir tane ayet var. Burada Esma'l-Hüsr'de üçer tane ayet var. İman davasında bir ayet var. İman hakikatlerinde bir ayet var. Arkaya geçeceksiniz. Burada imanın meyvesi salih amel bölümünde bir ayet var. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında en büyük akaid kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu öğreniyoruz Kur'an'dan ayetlerden akaidimizi öğreniyoruz bizim itikadımızı ilahi kelam olan Kur'an oluşturuyor aynen sahabede olduğu gibi dolayısıyla bu kitapta bir yönüyle onu da görmüş olacağız yetişmedi okumalar onun için 16 ders var burada 16 ders bir cilt haline getirildi şimdi takdim edecek miyiz muallim kardeşlerimize bunlardan birer tane size hediye edilecek İnşallah ikinci muallim toplantısında mı olur artık üçüncüsünden mi olur bilmiyorum bakalım yetiştireceğiz. Yani siz 16'ya gelmeden diğer 16 size yetişecek. İkinci 16'lık bölümü de bir muallimler toplantısında yine size takdim edeceğiz. Şimdi benim aziz kardeşlerim bunların hepsi size emanet verildi. Şimdi ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim ondan sonra sorularınız varsa sorularınıza cevap vereyim. Yoksa El Fatiha deyip gidip işimize bakalım. Zor bir süreç yaşıyoruz bu memlekette. Çok zor bir süreç. Ben ara ara böyle söylüyorum. Söylerken de korkuyorum. Diyorum ki zor zor deyip milleti mi korkutuyorum ben acaba? Yoksa milleti farklı bir biçimde gerginliğe mi sevk ediyorum? Ama benim derdim sizi korkutmak falan değil. Korkacak bir şeyimiz de yok. Ne olur yani ne varsa ne olacaksa olacaktır zaten. Onun. Zor da desen kolay da desen kader planında ne olmuşsa gelip önüne gelecek. Aklıma şimdi geliyor Hazreti Ali'nin o güzel sözü onu da size aktarayım. Duyuluyor ki Kufe'de Hazret Ali'ye suikast düzenlenecek. Ehli Beyt'in mensupları da diyorlar ki babamızı koruyalım Hazret Ali'ye bir şey olacak. Yanına gidiyorlar Hazret Hasan, Hazreti Hüseyin. Baba diyorlar biz böyle şeyler duyuyoruz onun için seni korumaya geldik. Kader'e iman etmiş bir insan konuşuyor. Siz beni neye karşı koruyacaksınız? Eğer gök ehline karşı koruyacaksanız sizin ona gücünüz yetmez. Eğer yer ehline karşı koruyacaksanız gök ehli müsaade etmedikçe yerde yaprak kımıldamaz. Hay senin imanına kurban olayım. Ali bu Ali Kerrem Allahu veche. Budur. Onun için bizim korkuyla morkuyla işimiz yok biz bunları niçin konuşuyoruz bu ümmetin çocuklarıyız bu memleketin çocuklarıyız tedbir alalım işimize bakalım yapacaklarımızı yapalım bizim derdimiz bu onun için konuşuyoruz İnsanlar, hele kadınlar biraz daha iyiler de özellikle erkekler de ya ne derse gideceğiz başımıza iş açmayalım mantığındalar bir yerde gidip ders halkası oluşturacaksınız. Bir yerde gidip bir şey yapacaksınız. Artık insanlar bunu gereksiz görüyorlar. Ümitler yıkıldı. Bazı şeyler farklı noktalara taşındı. Güvensizlik bu topluma pompalandı. Bundan dolayı da bu tarz şeyler artık insanların gündeminden yavaş yavaş düşüyor. Her şeye rağmen biz böyle bir zamanda daha fazla iş yapmamız lazım. Ben imkanı ve kabiliyeti olan muallim kardeşlerimden, muallime kardeşlerimden şu anda benim sesimi farklı yerlerden duyan kardeşlerime de söyleyerek bir ricada bulunuyorum. Zor zamanlarda seferberlik ilan edilir. Şu anda ümmet seferberlik ilan etmek zorundadır. Ve biz eğer 6 saat uyuyorsak bu 2 saat bize haramdır. Kendimize bunu görmemiz lazım Uykumuzu bizim dört saate indirmemiz lazım. Eğer haftada bir tek suffamız varsa bu suffayı ikiye çıkarmamız lazım. Mahrum insanlara bu mesajı ulaştırma adına bu seferberliğe ortak olmamız lazım. Vallahi tembellik yaparsak, korkarsak, sinersek, kabuğumuza çekilirsek korkakların evleri başlarına yıkılır. Bizim de evimizi Allah başımıza yıkar. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok çekilecek kabuğumuza çekilecek hiçbir şeyimiz yok gideceğiz üniversitelerde her kampüste böyle bir seferberlik başlatacağız. Sen ben bizim oğlanlardan artık kurtulacağız. 6 senedir 5 senedir 4 senedir biz o, hocam ders yapıyoruz. Allah seni ıslah etsin. Yeter ya yeter. Sahabe geliyor peygamberin yanında 2 gün kalıyor. Sen hadi sahabe değilsin 4 sene kaldın. 4 sene sonra sende bir sufu oluşturacaksın. Neyi bekliyorsun? Sana bana vahiy gelmez. Vahiy gelmiş geleceği kadar biz vahiy doğru anlarsak işimize bakarız. Onun için bu manada bütün kardeşlerimin... Böyle bir seferberliğe iştirak etmelerini ben canı gönülden istiyorum. Gidilmeyen yerlere gidelim. Etilere gidelim, Ulusa gidelim. Diğer Arnavut Köy'e gidelim, başka yerlere gidelim. Gidilmemiş yerlerde oluşturalım. Biz kimseden ücret para istemiyoruz. Hatta gidip oturalım, çaylarını da biz ısmarlayalım. Çaylarını da orada ikram edip kalkıp gelelim. Para istemek yok bir beklenti yok vakva davet yok hocaya davet yok hiçbir şey yok. Allah'ın dinine davet var. Nerede olursanız olun bunu yapın. Allah'ın dinine davet ederek bu manada toplumda var olan bu güvensizliği elimizden geldiğince biz ne kadara ulaşabilirsek bu manada bir şeyler yaparak şu zor süreci atlatalım. Eğer biz bu süreci atlatmasak düşman pusuda bekliyor. Vallahi darbeye teşebbüs edenlerin arka arkaya B planı, C planı, D planı belki de Z planı da var. Onların var da bizim de olsun ya. Allah'ın planlar üstünde planı var Müslüman. Senin bir tane planın yok Allah'ın dini için. Allah seni de beni de ıslah etsin. Kalkın Allah'ın dini için bu manada bir plan kurun. Hiçbir olumsuzluğa da takılmadan böyle bu manada bir şeyler yapın. Vardınız oturdunuz suffah meclislerine öyle konuşun öyle konuşun ki o yüreğinizdeki heyecan insanları etkilesin. Ya bu adama vahiy mi gelmiş bu adama ne olmuş ki yerinde duramıyor desin. Gözlerinizden böyle iman fışkırsın iman bu kitapta değil iman burada değil bunu bilin iman buradadır. İman yürektedir ve bu yürekten yüreklere aktarılır. Bu manada siz de oturduğunuz yerlerde meclislerde bu iman feryadını insanlara mahrum olan insanlara duyurun. Yüreğinizde bir ateş var o ateşi paylaşıyorsunuz. 3-5 arkadaş oturup biz çay içmiyoruz. Bizim o değildir derdimiz biz onu cennette yapacağız. Biz başka bir şeyin peşindeyiz şu anda o peşinde olduğumuz sevdayı insanlara ulaştıralım. Onun için öyle yorgun bitkin hayattan bitmiş bir vaziyette biz gitmeyeceğiz. Öyle gündelik tartışmaları politik meseleleri kendi meclisimize davet edip de kendi meclisimizi o suffa meclisimizi kirletmeyeceğiz. Biz iman anlatacağız ve insanları sadece ve sadece Allah'ın dinine çağıracağız. Allah'a davet eden ve ben Müslümanlarındanım diyenden daha güzel sözlü var mı? Yok. Biz de o güzel sözdüler kervanına katılacağız. Öyle yapacağınızı umuyorum. Heyecanınızı bulunduğunuz yerlere taşıyacağınızı umuyorum. Hepinize dua ediyorum. Allah birinizi bin etsin diyorum. Gücünüze güç katsın diyorum. Zamanınızı bereketlendirsin diyorum katından farklı bir biçimde zamanın hakimidir o zamanınıza bereket katsın diyorum ve sizi bu manada bu çağın gerçek manada suffanın talebeleri ve muallimleri olarak kabul etmesini Rabbimden niyaz ediyorum beni de size hizmetkar kılması için Rabbime niyaz ediyorum Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun